Petrus'un ikinci mektubu Birinci bölüm İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simon Petrus'tan Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde Bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam Tanrıyı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü Kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yollaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla Tanrısal öz yapıya ortak olasınız. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek İmanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. Bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz. Böylece Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır. Onun için her ne kadar bunları biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekle pekiştirilmişseniz de bunları size her zaman anımsatacağım. Bu bedende yaşadığım sürece bunları anımsatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Ben bu dünyadan göçtükten sonra da bunları sürekli anımsayabilmeniz için şimdi her gayreti göstereceğim. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih, yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, ''Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum.'' diyen sesle, ''Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik.'' Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün arıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.